Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehtedihillahu fele mudille ve men yüdil fele Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Eмма ba'd fe inne estaqa'l hadisi kitabullah ve hayra'l hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Tefsir dersimizde Kaf suresinin 17. ayetinden devam ediyoruz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyurmuştur. Üstelik onun sağında ve solunda oturan yaptıklarını tespit eden iki melek vardır. Mücahid rahimeullah dedi ki her insanda biri sağında, biri de solunda olmak üzere iki tane melek vardır. Sağ tarafındaki melek iyi amellerini, sol tarafındaki melek ise kötü amellerini yazıp kayda geçer. 18. O bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır biri vardır. İbn Abbas Radyo'nun dedi ki, ''Bu iki melek iyi olsun kötü olsun ağzından çıkan her bir sözü kayda geçerler. Hatta kişinin yedim, içtim, gittim, geldim, gördüm.'' demesini bile yazarlar. Perşembe günü olduğu zaman da sözleri ve amelleri huzura çıkarılır. Bunların içlerinden iyi ve kötü olanları bırakılırken diğer şeyler silinir. İşte Rahat suresi 39. ayetindeki Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kalıp bırakır ayetinde dile getirilen de budur. Diğer rivayette İbn-i Abbas şöyle demiştir. Ey delikanlı! Atı eyerle ve su dağıt. Ancak hayır ve şer yazılmaktadır. Mücahit Raymolla bu ayette geçen rakibun atit kavli gözetleyen demektir demiştir. 19. Derken ölüm sarhoşluğu bir hak olarak gelmiş olacaktır. Öteden beri kaçıp durduğun şey işte budur. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Vefatı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında içi su dolu bir kabı vardı. Bu kabın içine elini daldırıp yüzünü siliyor ve şöyle diyordu. Allah'tan başka ibadete layık yoktur. Ölümünde sarhoşluğu vardır. Evet, bunu Bukhar rivayet etmiştir. 20. Suğur'a da üfürülmüştür. İşte bu korkutulan gündür. Abdullah bin Amr radiyalarına Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Suğur kendisine üflenecek bir boynuzdur. Bunu Ebu Dağut, Tirmizi, İbni Ebi Hatim tefsirinde İbni İbban ve Hakim sayısına da rivayet etmişlerdir. 21. 21. Her bir nefis yanında bir sürücü ve şahit ile gelmiştir. Mücahit Rahimullah dedi ki bunlar insanların amellerine şahit olan ve onları kayda geçen iki melektir. 22. Andolsun sen bundan gaflet içerisindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Bugün gözün pek keskindir. İbn-i Abbas radyalarına burada kafir olan kişi kastedilmektedir. Hatade dedi ki, ahiret hayatını görünce Allah Teala'nın kendisine vaat ettiklerinin aynısıyla bulunduğunu görür. 23. Onun yakını olan dedi ki, benim yanımdaki işte hazırdır. i̇bn Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizden hiçbir kimse yoktur ki kendisine cinlerden bir karin görevlendirilmiş olmasın. Dediler ki, sen deme ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet benim de ancak Allah bana yardım etti de teslim oldu. O bana iyilikten başka bir şey emretmez. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. 24. Siz ikiniz her inatçı kafiri atın cehennemin içine. 25. Hayra engel olan, hatta aşan şüpheciyi. Katader Aymollah bu ayette geçen mu'tet kelimesi, konuşmasında, gidişatında ve işlerinde haddi aşan demektir. Murip kelimesi ise şüphe eden, şüphe içerisinde olan demektir. 26. Ki o Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. 27. Onun yakını dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım ancak kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. 28 buyuracak ki benim huzurumda çekişip durmayın çünkü ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. İbn Abbas radıyallahu dedi ki onlar geçersiz marizeler öne sürünce Allah Teala delillerini iptal etti ve söylediklerini reddetti. 29 Huzurumda söz eşlikle uğratılmaz ve ben kullara asla zulmedici de değilim. Mücahit Raymola bu ayetteki mayyubet delul kavlu kavli ben hükümlerimi verip her şeyi takdir ettim demektir. 30. O gün cehenneme diyeceğiz, doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Enes radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyrunu rivayet ediyor. Cehenneme durmadan cehennemlik insanları atılır da kendisi hala daha var mı diye sorar. Nihayet alemlerin Rabbi ayağını koyar da cehennem toplanıp daralır ve izzetin ve keremin için artık yeter, yeter demeye başlar.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 Allah kullarından hiç kimseye zulmetmez. Şüphesiz Allah dilediğini cennet için yaratır. Bunu da Bukhar ve Müslüm etmişlerdir. 31. Cennet ise muttakilere yani Allah'tan sakınanlara uzakta değildir, yakınlaştırılmıştır. Katâ deraimolla ve uzlifetil cenne kavli cennet yaklaştırılır demektir. 32. İşte size vaad budur. Allah'a yönelen, koruyan herkes içindir. İbn Abbas radıyallahu anha ayetteki evvap kelimesi tesbih eden demektir. Kataderaymullah da hafiz kelimesi Allah'ın kendisine verdiği emanetin ve nimetlerin hakkını gözeten demektir demiştir. 33 görmediği halde Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Kataderaymullah bu ayetteki munip kavli Rabbine yönelen demektir demiştir. 34 Oraya selametle girin. Bu kalıcılık günüdür. Katade dedi ki Allah'ın azabından güvende olurlar, Allah'ın selamı da üzerlerine olur. Cennete girip orada ölümsüz bir şekilde sonsuza kadar sıkıntısız nimetler içinde yaşarlar. 35. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da var. Enes bin Malik radiyalarına anlatıyor. Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir buyurdu. Dedi ki bu cumadır. Sen ve ümmetin bununla üstün kılındınız. İnsanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar bu konuda sizi takip ederler. Yani önce Cuma gelir, arkasından Cumartesi Yahudilerin günü, sonra Pazar Hristiyanların günü gelir. Bu bakımdan bu ümmet öndedir. Bugün de sizin için hayır vardır. O günde bir saat vardır ki müminin Allah Teala'ya hayır duası o vakte tevafuk ederse mutlaka kabul edilir. Bizim katımızda o gün Mezid günüdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Cibril mezit günü nedir dedi. Dedi ki muhakkak ki Rabbin Firdevs'te bir vaad edilmiştir. Oradan miskleyen yığınlar vardır. Cuma günü olduğu zaman Allah dilediği melekleri indirir. Etrafında nurdan minberler vardır. Üzerinde nebilerin oturakları vardır. O minberler Yakut ve Zebercet'ten süslenmiş altındandır. Üzerinde şehitler ve sıddıklar vardır. Onların arkalarında o yığınlar bulunur. Allah onlara ben sizin Rabbinizin size olan vaadimi yerine getirdim. Benden isteyin size vereyim buyurur. Onlar da Rabbimiz senden rızanı isteriz derler. Allah Teala sizden razı oldum. Temenni ettiğiniz şeyler benim üzerimedir. Katımda fazlası da vardır buyurur. Onlar Rablerinin kendilerine verdiği hayırdan dolayı cuma gününü severler. O gün Rabbinizin arşa istiva ettiği gündür. Adem o günde yaratılmıştır ve kıyamette o gün kopacaktır. Bunu Ebu Yala, İmam Şafii Süneninde, İbnebi Şeybe, İbnebit Dünya Sıfatül Cennede, Taberi Tefsirinde, Taberani, Mucemül Müce, Efsat'ta, Acurri Şeria'da Sayısnatla rivayet etmişlerdir. Suheyber Rumi radıyallahu anh, rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurur. Size artırmamı istediğiniz bir şey var mı? Onlar da Yüzlerimizi artmadın mı? Bizi cennete sokmadın mı? Bizi cehennemden kurtarmadın mı? derler. Bunun üzerine perde açılır. Onlara Rableri Azze ve Celle'ye bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Bunu Müslüm cüvalet etmiştir. 36. Biz bunlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri helak ettik. Beldeleri dolaşmışlardı. Kaçıp sığınacak yer buldular mı? İbn-i Abbas radiyalarına, fe nakkabu fil bilad kavli, beldeleri dolaştılar demektir. Katade dedi ki, facirler belde belde dolaştılar, ancak nereye gittilerse ölümün kendilerini takip ettiğini gördüler. 37. Hiç şüphesiz bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturur. Sonra çıktıklarında az önce ne söyledi derlerdi. Onların kalpleri yoktur. Yani akıl kalptedir. Düşünmek, idrak etmek kalp iledir. Ayette de buna işaret edilmiştir. Katade dedi ki kalbi olan kavliyle bu ümmet kastedilmiştir. Kalp ile kastedilen ise diri kalptir. Kulak ve kastedilen ise kitap ehlinden olan kişidir. Bu kişi Kur'an dinler ama elindeki kitapta da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak yazılı olduğunu görür. <gülüyor> Mücahid dedi ki: Aklını başka şeylerle meşgul etmeden söylenenlere kulak kesilen, kalbiyle birlikte orada hazır bulunanlar kastedilmektedir. Albinevit Radyan şöyle demiştir: Akıl kalpte, merhamet karaciğerde, şefkat dalakta, nefis ise akciğerdedir. 38. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Allah azze ve celle toprağı cumartesi günü yarattı. Pazar günü ondan dağlar yarattı. Pazartesi günü ağacı yarattı. Salı günü hoşlanılmayan şeyleri yarattı. Çarşamba günü nuru, aydınlığı yarattı. Perşembe günü orada hayvanları yaydı. Cuma günü ikindiden sonra Adem aleyhisselam yarattı. Cuma gününün ikindi vaktinden geceye kadar olan son saatlerinde ise diğer mahlukatı yarattı. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu ayette geçen lugub kelimesi, yorgunluk demektir. El-Avvam bin el-Havşeb dedi ki, Ebu Micles'e kişinin otururken ayak ayak üstüne atması hususunda sordum. Dedi ki, Bunda bir sakınca yoktur. Bunu Yahudiler hoş görmezlerdi. Zira onların iddiasına göre allah Teala yer ile gökleri altı günde yarattıktan sonra cumartesi günü dinlenmek üzere bu şekilde oturmuştur. Ancak allah Teala bu konuda andolsun biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı buyurmuştur. 39. Öyleyse sen...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 Şehadet ederim ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ben de kulaklarımla işittim ve kalbim belledi. Bunu Müslüm, Ebu Davud, Nesai Hakim, Nesai da rivayet etmişlerdir. E, Katader Aymullah, güneşin doğmasından önceki tesbih sabah namazdır. Güneşin batmasından önceki tesbih ikinin namazdır demiştir. 40. gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da onu tesbih et. İbn Abbas radıyallahu anh'a, Allah Teala Resulüne bütün namazların ardından tesbih etmesini emretmiştir demiştir. Zeyd bin Sabit Radyalent'ten, Ashab'a her namazın bitiminde 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa allah Ekber demeleri emredilmişti. Ensardan bir adam rüyasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size her namazdan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa da allah Ekber demenizi emretti değil mi denildi. Adam evet deyince karşısındaki öyleyse onları 25'e indirin de La İlahe demeyi de ilave edin dedi. Sabah olur olmaz bu kimse durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öylece yapın buyurdu. Bunu Nesai, Ahmet, İbni Huzeymi, Ebu Labbas Serrac, Hakim, Edduada, Taberani, Beyhaki Delail'de Sayısında rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Adi Cami Said el Bani Sayya da sayhlemiştir. Yani 25 Subhanallah, 25 Elhamdülillah, 25 Allah'u Ekber, 25 La ilaha illallah namazların ardından yapılacak tesbilleri en son değil 25. Hepsi 25. Böylece yüzde tamamlanıyor. Diğer rivayetlerde bu açık geliyor zaten. İmrem radyalanmadan gelen rivayet şöyle: Bir adam rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size neyi emretti diye sorulmuştu. O da 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber dememizi emretti. Böylece tesbihlerin sayısı 100 olmaktadır diye cevap vermiş. Bunun üzerine adam 25 defa subhanallah, 25 defa elhamdülillah, 25 defa Allahu Ekber deyin, 25 defa da La İlahe İllallah deyin, böylece 100 olsun demiş. Sabah olunca adam durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ensarının, Ensarlı'nın dediği gibi yapın buyurmuştur. Bundan Nesai ve Serraç Sahih İsnat'la rivayet etmişlerdir. 41. Çağırıcının yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver. Ebu Ürer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyrun rivayet ediyor. Suru üflemekle görevli olan melek kendisine bu görev verildiği zamandan beri suru üflemeye hazır beklemektedir. O parlak iki yıldız gibi olan gözlerini Henüz kırpmadan emrin verilmesinden korkarak aşa doğru bakıp kendisine verilecek emri beklemektedir. Bunu hakim El Azamet'te Ebu Şeyh, Ebu Naim Hille'de rivayet etmişlerdir. Elban-ı da sahiyyede etmiş ve sayı olduğunu belirtmiştir. Ebu Said el-Hudri'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sur sahibi suru ağzına almış, alnını yere eğmiş, kulağını Allah'ın emrine vermiş ve sura üflemek için emir beklerken ben nasıl rahat yaşayabilirim? Sahabe o zaman ne diyelim ey Allah'ın Resulü diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, biz Allah'a tevekkül ettik deyin. Buna Ahmet, Ab bin Humeyd, Tirmizi, Hakim, Şuaab-ı Liman'da Beyhaki sayısınatlar rivayet etmişlerdir. Yani حَسْبُنَ اللّٰهُ ve الْوَكِلْ vekil عَلَى alallahi Rabbina şeklinde bir zikir tavsiye ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. 42- o gün o çığlığı bir gerçek olarak iştirler. İşte bu çıkış günüdür. i̇bn Abbas radiyalarına yevmül huruç kavli kabirlerden diriltilerek çıkarılacakları gün demektir. Ebu Hürer radiyaların Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyduğunu rivayet etti. İki sur üfle, üfürülmesi arasında kırk vardır.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 Gerçek şu ki dirilten ve öldüren biziz. Dönüş de bize Abdullah bin Amr radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonra sura üflenecektir. Bunu işten herkes boyun bükecek ve boyun kaldıracaktır. Onu ilk işten develerinin havuzunu sılayan bir adam olacaktır. O adam hemen ölecek. Diğer insanlar da öleceklerdir. Sonra Allah çiğ gibi yahut gölge gibi bir yağmur gönderecek. Yahut yağmur indirecek. Bundan insanların cesetleri bitecek. Sonra sura bir daha öpürülecek ve birden kalkıp bakacaklardır. Sonra ey insanlar, Rabbinize gelin. Bunları durdurun çünkü onlar sorguya çekilecekler denilecektir. Bundan Müslüm rivayet etmiştir. 44. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır da hızla koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay olan bir toplamadır. Ebu Said el-Hudiri radiyalar Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Muhakkak ki insanlar Kıyamet günü bayılırlar ve yeryüzünün kendisine yarıldığı ilk kişi ben olurum. Bir de bakarım ki Musa aleyhisselam arşın direklerine tutulmuş haldedir. Bilmiyorum o bayılanlardan mıdır yoksa ilk bayılması buna mı sayılmıştır? Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Yani ilk bayılmasıyla kastedilen turdağında Rabbi ile onu görmek istemesi anında bayılması daha tecelli edince. 45. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Mücahit dedi ki, وَمَا اَنْتَ bi بِجَبَّرْ kavli. Sen onlar üzerinde zorlayıcı değilsin demektir. Cerir bin Abdullah el-Becelir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Adamın biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkınca korkudan ayakları titremeye başladı. Bunun üzerine adama sakin ol. Ben de şu çölde kuru Kuru et yiyen Kureyş'le bir kadının oğluyum buyurdu. Sonra Cerir Radyolan sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin ayetini okudu. Bunu hakim sayısınatla rivayet etmiştir. Evet bu konudan Yasin suresinin tefsirinde de bahsetmiştik. Yine Fusilet suresinde de bahsetmiştik. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Yani zikir sen ancak Görmediği halde Rahmandan korkan ve zikre ittiba edenlere uyarabilirsin. Inne matun zuru zikre ve kasher Rahmane Bil kayıp. Burada da aynı duruma işaret ediliyor. Yani tebliğ edeceğin kimse zikre itibaya açık olacak. Zikir rakaslerden Allah'tan ve Rasul'ünden gelen her türlü öğüt hatırlatmadır. Yani kitaptan ve sünnetten gelen öğüt ve hatırlatmalardır. Buna tabi olacaksa. Buna tabi olan kimseye, yani bunu bilmiyordur. Mesela herhangi bir konuda emir veya yasağı, Allah'tan ve Resulünden gelen emir veya yasağı bilmiyordur. Ve ona tabi olacak birisidir. Çünkü görmediği halde Rahman'dan korkan birisidir. Sen ancak böyle birisini uyarabilirsin. Bu vasıfta olmayan kimseyi işte uyar, uyarmaya çalışmak, zorlamak e, bununla kimse vazifeli değildir. Allah Resulü ve Vesselam başta e, bu işle görevlendirilmiş kimse olmasına rağmen Allah Azze ve Celle sen onları uyaramazsın. Yani bu şekilde bu vasıfı olmayanları uyaramazsın diye bildiriyor. Ee, Safat suresinde miydi? Bu Bir de diğer ayette sen ancak namaz kılan ve görmediği halde Rahman'dan korkar. kimseyi uyarabilirsin şeklindeydi. Ee, yani zikre ittiba ehli olması lazım bir kimsenin. Bu yüzden bizim davetimizde yani tevhid davetinde öncelikle ittiba tevhidi en önemli vurgudur. İttiba tevhidi olmadan diğer tevhid türlerinin insanlara tebliğ edilmesi mümkün değildir. Yani ittiba tevhidiyle ile kastedilen Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere teslim olmaktır. Yani Müslüman olmak budur zaten. Yani e, sen ancak işte bilmeyen kimseyi uyarabilirsin. Öyle bilmeyenler var ki zaten onlar bilse de ittiba etmeyecek. Çünkü bildiklerine zaten tabi olmuyor. Bu meselenin fıtrî boyutuyla büyük alakası var. E, Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık bunu. Her insana bir fıtrat hücceti ulaşıyor. Çünkü hepimizin ruhları Allah Azze ve Celle'nin huzurunda o sözü verdi. Sen bizim Rabbimizsin diye o sözü verdi. İşte bu dünyaya gelişimizde o sözü ispatlama meydanıdır. Gerçekten bu sözümüzde sadık duracağız mı? Ahdimizde duracağız mı? Bunun ispatının alanıdır bu dünya. İmtihan yurdu. Bu hüccet her duan. Kimsenin fıtrat üzerine doğmasını bildiren hadiste açıklanmıştır. Yani herkes fıtrat üzerine doğuyor. İslam'ı algılayacak, kabullenecek fıtrat üzerine doğuyor. Birincisi bu. Yani enfüsteki, iç alemdeki deliller herkese ulaşıyor. Bunu sonradan çevresi, işte Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müslümansa Müslüman artık neyse, hangi toplumda doğup gelişiyorsa... E, nefsiyle mücadelesi o topluma göre oluyor. Ya bakacak işte çoğunluk burada Yahudilerdir. Ben bunlara ters düşmeyim deyip Yahudiliği tercih edecek. Veyahut da ne yapacak? Hayır. E, benim vicdanım, fıtratım diyor ki e, hak olan tevhid dinidir ve bu din işte neskedilmiştir. Yani burada bir yanlışlık var. Şirk girmiştir bu dine. Bunu reddedecek ve hakkı aramaya koyulacak. Tıpkı Selman el-Farisi yaptığı gibi. Mesela o da bir mecusi ateşkedeydi. Mecusilerin en önde gelenlerinden birisiydi. Fakat o fıtratıyla mücadele etti. Sonra bir Hristiyan rahibin yanına tabi oldu. Ondan tevhidi öğrendi. Fakat onda da bir takım yanlışlar görünce bu sefer düzgün birlerine aramaya başladı. Uzun bir ömür yaşamıştır Selman radiyallahu Yani 206 yaşında öldüğüne dair bir rivayet var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la geçen zamanı 80 küsur sene falan. Yani bunun 206 sene sayarsak küsuratı da düşersek 120 kadar bir senesi İslam'dan öncesindeki arayışlarıyla geçmiştir Selman radiyallahu anh'ın. Tirmize Şemail kitabında onun kıssasını uzunca anlatır. Zebercette mi Yahutte'de mi? İkisinden birisinde Bukhara ve Müslüman şartına göre olduğu için rivayet. Orada uzun metniyle onu aktardık. Oradan da rivayetin tam aslını görebilirsiniz. Yani Selman radıyallahu çok şeyi göz almıştır. Bunun gibi pek çok sahabe var. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hakkında çoğunluk, yeryüzündekilerin kahir ekseriyet Büyük çoğunluğu, onu bilenler, kendi kabilesi, Hristiyanlar, Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında aleyhinde pek çok şeyler söylüyorlardı. Yani insanın hakka ulaşması bayağı bir zordu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir şey soracak. Kavmi bir şey diyor. İşte kitab ehli bir şeyler söylüyor. Değişik iddialar ortaya atıyorlar. İşte şair diyorlar, mecnun diyorlar, yalancı diyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Cinni de diyorlar. Buna rağmen işte o hakkı arayıp da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip tabi olan hidayeti buldu. Ama bu çoğunluğun söylentilerine takılanlar ise, kapılanlar ise işte o çoğunluğu nefislerinin ona meyletmesi sebebiyle halktan yüz çevirdiler. işlerindeki fıtrata da muhalefet ettiler. Peygamberle karşılaştıktan sonra, peygamberin davetiyle karşılaştıktan sonra ise bu sefer Allah azze ve celle'nin rasulü dili üzerinden tebliğ ettiği, bu ümmete beyan ettiği emir ve yasaklarla muhatap oluyor insan. Yani Selman radıyallahu geldi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte bu kadar badireler attıktan sonra Müslüman oldu ama bununla bitiyor mu? Hayır. Ölünceye kadar Allah'a kullukla mükellef, kullukta imtihanı gerektiriyor. Yani Allah ve Resulünün her emrine ittibada illaki e, nefisle bir mücadele e, söz konusudur. Bazen sağdan bazen soldan e, yanaşması vardır şeytanın. Dolayısıyla hayat boyu bir mücadele var. Evet zikre ittiba bu şekilde olan kimse yani Selman Radyalan gibi, Ebu Zer Radyalan gibi böyle her türlü badireye rağmen hakkı aramakta ısrarcı olan kimseler e, zikre ittiba eden kimselerdir. Ama öylesi de vardır ki Abdullah bin Ubey bin Selul gibi senelerce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onunla beraber aynı savaş meydanında aynı e, saflarda namaz saflarında aynı hac ortamlarında bulunmasına rağmen İslam'dan hiçbir nasip alamamıştır. Sadece dünyada işte Müslümanlardan sayılması hariç. Ahirette hiçbir nasibi olmamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam acaba e, bunu Öğütleriyle ıslah edemedi mi? Hayır. Mesele Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesine bağlıdır. Öyle ki amcasının hidayet bulmasını çok istiyordu Ebu Talib'in. Çünkü müşriklere karşı Allah Resulü'ne kol kanat girmiş bu adam. Yani müşriklere karşısına almış. Kavmini karşısına almış. yenini korumak adına. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun hidayet bulmasını istiyor. Diyor ki ey amca yani ölmek üzeresin. Sadece bir kelime söyleyeceksin ve kurtulacaksın. La ilahe illallah de kurtul. Ebu Talib'in verdiği cevap yani bak Allah Resulü en güzel uyarı, en güzel tebliğ yapan kimse olmasına rağmen sevdiği kimseyi hidayet edemiyor. Bu yüzden Kasas suresi 56. ayeti nazı olmuştur sen sevdiğin kimseyi hidayet edemesin diye. Orada diyor ki yani sen ne söylesen haktır ben buna iman ediyorum diyor Ebu Talib. Ama bu sözü söylemem yani İslam'a giriş yapmam. Çünkü ben bunu söylersem ölüm korkusundan yerine iman etti derler diyor. Yani ne diyecekler korkusu. Yine yani kavmini karşısına almış olmasına rağmen hala ölmüş gidecek, arkasından söylenecek sözlerden çekindiğinden ne yapıyor? Orada iman etmiyor. Çünkü hakikatte işte bu görmediği halde Rahman'dan korkanlardan değil, ahirete iman edenlerden değil. Peygamber aleyhissalatü ve bu tebliğ karşısında böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yani İnsan en güzel, en e, uslubuna e, şartlarına uygun bir tebliği yapan bir kimse dahi olsa sevdiğini hidayet edemez. Sen istediğin kimseyi hidayet edemez. O halde kimleri hidayet edebilirsin, ne besile olabilirsin? Görmede halde Rahman'dan korkan ve zikre tabi olan kitap ve sünnete tabi olan kimseye. Yani sen bir hadis, bir ayet söylediğinde buna işte kulak kesilip. E buna tabi olacaksa bunu uyar. Ama buna aldırmıyorsa ille şu ayet var, şu hadis var diye birilerine anlatmaya kalkma. Namaz kılanlardan değilse bırak onu anlatma. Ona demek ki hüccet ulaşmış ve o huccete rağmen o kimse namaz kılmıyor. O kafirlerden olmuş yani. İlla ben bunu anlatayım. Yani sen sevdiğini, istediğini, aruz ettiğin kimseyi hidayet edemez. Ona ulaştıramazsın, boşa kendini yorma. Allah'ın Resulüne dahi hitabı böyle. Biz Allah'ın Resulü mertebesinde değiliz. Allah'ın katında. Yani onun seviyesinde e, derecesinde değiliz. E, sanki Allah'ın Resulüne nasip etmediği şey bize nasip olacakmış gibi e, çabalara girmemizin de alemi yok. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Maide suresinin 105. ayetinin tesirinde de bu durumdan bahsediyor. Yani hevalara tabi olunduğunu, herkesin bencilleştiğini, cimriyle, e, Tamahkârlığa boyun eğdiklerini, dünya hayatının ahirete tercih edildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman, yani herkes bir mezhep sahibi, sen ayet hadis getirsen de adam ben mezhep sahibiyim diyor, ben hanefiyim diyor, ben şafiyim veya ben hanbeliyim diyor, ben sadece kendi mezhebimin şeyine veya ben tarıga değilim diyor, şeyhim hangi ayetleri onaylarsa ben sadece onlara tabi olurum, senin söylediğin ayet, senin söylediğin hadis beni bağlamaz diyor. Böylesine anlatma. Sen kendi işlerine ilgili toplumun genelini, avamını bırak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz böyle bir zamandayız. Yani neredeyse belli bir sektörün, belli bir ekolün mensubu olmayan bir insan neredeyse yok. Herkes bir ekolün mensubu. Ya Hanefi, ya Şafi, ya Maturidi, ya işte Kadir'i, ya Nurcu, ya Süleymancı falan filan. Herkes bir yerden bir yerlere bağlı. Yani kendisine onu menhece edinmiş. O halde ne yapmamız lazım? Bizim hadiste emredildiği gibi kendimizle ilgilenmemiz gerekir. Yani kitap ve sünneti bizim öğrenip bizim onların gereğince amel etmemiz gerekir. Eğer birileri senin vesilenle hidayet bulacaksa Allah azze ve celle o kimseleri sana yönlendirecektir zaten. Seni bir şekilde vesile kılacaktır. Allah'ın takdiri dışında da bir şey olacak değil. Hidayet de Allah'ın takdirindedir. Sapıklık da Allah'ın takdirindedir. Bu işte işte bizim payımız ee, olur mu olmaz mı hidayete mi vesile oluruz sapıklığa mı vesile oluruz bizim çaba alanımız burasıyla ilgilidir. Allah azze ve celle izin verirse 51. sure Zariyat suresiyle bir sonraki dersle devam edeceğiz. Subhaneke Allahu ve ve eşhedene illahe ve